Herkese merhaba, Açık Radyo 94.9'da sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız Hemzemindeyiz. Ben Rauf Kösemen, programımızın sabit takipçileri ortağım Damla Özgülerin bir süre aramızda olmayacağını biliyordur. Kendisi bugünlerde bir ayını biraz geçen bebeği Bulut Nart'la ilgilendiği için Hemzemini bir süre daha tek başıma sınmaya devam ediyorum. Teknik masamızda Ferral Kabir var bugün. Bugünkü konumuz sivil toplum camiasında darbe girişimine yönelik tutum ve tepkiler üzerine ve bunların iletişimleri üzerine olacak. Bir konuğum var Mehmet Ali Çalışkan. Mehmet Ali'yi özellikle araştırmalar hakkında yaptığımız hem zemin programlarından hatırlayacaksınız. Geçen yılın başında yaptığımız programlarda üç haftada bir bize, dört haftada bir bize konuk olarak geliyordu. Misafir programcımız olarak diyeyim. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Öncelikle e, senden sivil toplum ve darbe girişimi üzerine bir çerçeve alabilir miyiz? Sonra devam edelim. Darbe girişimi bu son darbe girişimi herhalde. <gülüyor> evet, evet. Yoksa e, her darbe bir girişim olarak kalmıyor. Bir kısmı başarılı oluyor ve sonuç alıyor. Başka da sonuçlara yol açıyor. E, bu, bu darbe girişimi e, ile Türkiye sivil toplumu e, arasında da ilginç bugüne kadar olmayan bir aslında bağ kurulduğunu gördük. Yeni bir. E, gerilimin ortaya çıktığını gördük. Bugüne kadar ki Türkiye'nin önceki darbe girişimlerinde başarılı başarısız darbe girişimlerindeki temel varsa muhtemelen bu da bu, bu girişimin sahiplerinde de vardı. O da e, şuydu. Yani biz darbeye kalkışırız, başlarız, yaparız ve Türkiye toplumu da bu darbeyi kabullenir. Bir kısmı bizi destekler, alkışlar, bir kısmı ise sesini çıkarmaz evine gider, oturur idi. Fakat gördük ki Türkiye toplumuyla Türkiye'nin darbe hevesleri ya da girişimcileri arasında artık yeni bir ilişki var. Yani Türkiye toplumu bu darbeye bundan öncekilerde olduğu kadar kayıtsız kalmadı ya da ona ilişkin gerilimini açık bir şekilde sokakta ifade etmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'de sivil toplumu darbeler arasında da yeni bir sayfanın açıldığını söyleyebiliriz bu girişimle beraber. Ee, ...aslında askeri darbe... ...sivil toplum gibi iki tane kavram... ...üzerine konuşuyoruz ve bu kavramların... ...doğrudan kelime anlamları açısından... ...baktığın zaman bile ilginç bir karşıtlık oluşturuyor. Askerinin karşısında sivil var... ...darbenin karşısında toplum var. Bunların da temsili değerleri var aslında. Şimdi kökten de farklılıklar içeren... ...bu temsili değerler. Biri yukarıdan aşağı, diğeri aşağıdan yukarı... ...bir organizasyon demek. Ee, bir tanesi silahlı, bir tanesi silahsız demek. Ee, dolayısıyla burada... Hani biraz böyle işin etimolojisinden falan başlayacağız gibi olacak ama çağrışımlarla devam ederiz. Ee, buradan alalım ee, neler söyleyeceksin? Ee, ya şimdi şöyle bir tartışma aslında belki de e, mümkün buradan hani bugünkü darbe girişimini anlamak açısından ve bundan sonrasına ilişkin konuşmak açısından da e, önemli olabilir. E, sivil toplumun aslında bize anlattığı esas şey e, bir tür e, toplumla yönetenler arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağına e, dair bir çerçeve verir bize. Yani sivil toplum hem e, yönetenlerin kendisi değildir, ama onların nasıl yöneteceğine ilişkin çerçeveyi çizen bir e, mutabakatın da öznesidir. Sonuçta bir e, orada bir sözleşmenin olduğunu varsayarız. Toplumla e, devlet arasında bir sözleşmenin olduğunu varsayırız ve o sözleşmeye ilişkindir çeşitli roller dağıtır. Sivil toplum da aslında burada bu rolleri oynayanlardan biri kimin nasıl yöneteceğine ve yönetimin meşruiyetini nereden alacağına ilişkin bir e, Pozisyonun altını çizen bir kavram aslında sivil toplum. Dolayısıyla yönetimin meşruiyetinin toplumdan alınmasını varsayan bir özne sivil toplum. Şimdi bu yönetimin meşruiyetini toplumdan almadan yönetmeye kalkanların ise mutlaka onunla bir gerilimi olmak zorunda. Bir, ya onu bastırmak zorunda. Ya kayıtsızlaştırmak, sinikleştirmek e, zorunda. E, ya da onun direnişinden nasibini almak zorunda. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de de... Şu anda yaşadığımız şey biraz öyle oldu. Sivil toplum bu kez kendisinin meşru kıldığı yöneticilerin dışında bir meşruiyeti tanımayacağını çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Hmm. E, bu, bu da geniş manada sivil toplum için evet. Yani STK'lardan söz etmiyoruz aslında şu anda o çerçeveyi çizelim. Tabii yani bu geniş manada sivil toplum. STK'lar sivil toplumun içerisindeki öznelerden biri esasında. Yani hem kendisi değil hem tamamı değil. Ama orada da bir çeşitlilik bir çoğulluk var Dolayısıyla toplumun çoğulluğunu temsil eden özneler olarak sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz biz. Ve onların da demokraside oynadıkları bir rol oluyor. Bu darbe girişiminde ise toplumla sivil toplum arasında bir farkın, sivil toplum kuruluşları arasında bir farkın ortaya çıktığını gördük. Ee, o da mesela bu darbe girişimin özellikle tartışmaya gerekli kılan unsurlardan bir tanesi oldu. Yani şöyle diyebilirim, sivil toplum kuruluşları toplumun kanaatlerini etkilemek üzere, yurttaşların kanaatlerini etkilemek üzere aslında performans gösterirler... Ve daha çok beklenen şudur, sivil toplum kuruluşları toplumun darbeler ya da yönetim yönetimi, yönetimin meşruiyeti gibi kavramlar konusundaki kanaatlerini etkilerler. Fakat bu darbe girişiminde gördük ki toplum, sivil toplum kuruluşun önünde bir performans gösterdi. Yani e, rıza göstermediği bir tutumun ortaya çıkmasına karşı sivil toplum kuruluşlarından gelecek herhangi bir işareti, tutumu, onu mobilize etme davranışını beklemeden harekete geçti sivil yurttaşlar. Dolayısıyla Türkiye sivil toplumu geniş manada büyük bir tepki gösterdi. Ama sivil toplum kuruluşları e, o tepkinin bir ölçüde gerisinde kaldı diyebilirim bu girişim bu, sırasında. Burada biraz da tabi bu pozisyonun e, siyasi olarak önderliğini yapan e, bir partinin yani AK Parti'nin arkasında duran e, sivillerden söz ediyoruz. Biraz da o yüzden de böyle yani. E, şimdi bu 15 Temmuz 2016'da yaşamıştık o darbe girişiminde. Senin de yazarlarından olduğun Sivil Sayfalar bu konuda bir dosya hazırlıyor Onda, e, üzerinde çalışıyorsunuz diye biliyorum. Ee, özellikle sivil toplum ve sivil toplum iletişimleri açısından bakarsak nasıl bir tablo var yani tabi bu durağan bir durum değil onun farkındayım evet. yani sürekli değişen gelişen e, bir durumla karşı karşıyayız ama bir fotoğraf çekersek hatta belki fotoğrafı birkaç aşama e, evet. tarih aşamasıyla e, çekersek nasıl görüyorsun? E, sivil sayfalarda bu darbe girişimine yönelik bir dosya hazırlamaktan ziyade aslında biz sistematik bir takip içerisindeyiz ve her gün bununla ilgili bazı hem haberler hem de sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkileri derlemeye ve yayınlamaya çalışıyoruz. Orayla ilgili aslında söyleyebileceğim şey şu. Bu darbe karşısında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da sivil toplumun kendisi de yani geniş anlamda sivil toplumda çok açık bir mutabakatla darbe karşıtı bir pozisyon aldı. Bunların bir kısmı senin de söylediğin gibi aslında daha çok AK Parti'nin seçmenlerini oluşturan bir kesim. Büyük çoğunluğun onların oluşturduğu bir kesim. Sokağa çıkarak darbeye karşı açık ve etkin bir direniş gösterdiler. Diğer kısım sokağa çıkmamış olabilir ama buna karşın darbenin yanında yer almadılar. Bu da muhtemelen darbecilerin beklentilerini de boşa çıkartan önemli şeylerden biri oldu. Yani muhtemelen darbecilerin e, kendilerine ilişkin çizdikleri... ...ya da yatırım yaptıkları bir gerilim vardı. İşte o gerilim Türkiye'de işte AK Parti seçmenleri diğerleri arasında oluştuğunu varsaydıkları bir kutuplaşmanın olduğu... ...bir gerilimin olduğu ve bunun artık birbirini ortadan kaldırma arzusuna kadar gitmiş bir kutuplaşma olduğunu varsaydılar. Ve e, darbeye kalkıştıklarında AK Parti seçmenlerini eve gönderebileceklerin öteklerinde desteğin alacaklarını varsaymış olmalılar ki... ...bu cüreti gösterebildiler. Yani bir e, çok ee, bu zalim cüreti diyeyim, hani gösterebildiler lakin bir kısmını sokakta direnişle gördüler ama diğerlerini de kendilerinin yanında görmediler hı hı. dolayısıyla ben e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum yani bir kısım sokağa çıkmamış olsa bile darbeye karşı çıkanların yanında pozisyon aldı esasında yani Türkiye toplumu darbeye açık bir şekilde karşı çıktı bunu da işaretini daha çok Türkiye siyasetinin öznelerinde gördük yani nasıl e, Türkiye'de e, yurttaşlar STK'lardan daha önce ve hızlı bir şekilde pozisyonlarını alıp sokağa direnişe çıktılarsa, Türkiye siyaseti de aslında çok hızlı bir şekilde darbenin karşısında pozisyon aldı ve Türkiye'nin farklı siyasal kimliklerinin neredeyse tam bir mutabakatla darbe karşı pozisyon aldığını e, gördük. O anlamda ben Türkiye'nin aslında e, şöyle önemli bir eşiğe geldiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin... ...toplum olma yolunda bir değer ürettiğini düşünüyorum. Yani bu değer bugüne kadarki darbelerden farklı olarak... ...bu darbeye karşı verilen... ...kiminin sokakta, kiminin de katılmayarak, desteklemeyerek... ...darbe karşıtı pozisyonun çok toplumsallaştığını... ...yurttaşların büyük bir kısmının bu pozisyona katıldığını... ...ve Türkiye'de darbe karşıtlığının artık net bir şekilde... ...değer olduğunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu şu demek, Türkiye'de bundan sonra herhangi bir şekilde... E, ...gayrimeşru yollarla siyaseti yönlendirmeye, yönetmeye, devleti yönetmeye kalkışacak... ...darbe yani yargı darbesi, askeri darbesi her nasıl olursa olsun... ...herhangi bir girişimin artık e, işinin kolay olmayacağını gösteriyor. Yani e, büyük çatışmalara girmek zorunda kalacaklarını... ...iç savaşa belki sürüklenmeden bunu başaramayacaklarını ortaya koyması bakımından... ...Türkiye toplumu aslında çok önemli bir e, sınavı o anlamda vermiş oldu. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ee, Ezginin gündüğünden geliyor <gülüyor> gündem'e dair. Ee, pardon e, bulutsuzluk özleminden geliyor gündem'e dair ee, acil demokrasi. 1, 2, 3, 4. Başım biner Sağa çarptım, sola çarptım habire. Her yanım yara bere İçinde kalbim e, Hava bedava Süper şişelerde Önle baktık parlamen Dersizlerdir Aman üstü haller Geçiş dönemleri Sıkı yönetimler Şimdi sırası değiller Fikir suçları, idam cezası 141-142, adalet mülkün temeli Geçen <gülüyor> yaşanan gezginden sevgiye Böyle mi gelsin ömrüm? Acil demokrasi Acil demokrasi Acil demokrasi Acil, acil. acil, demokrasi. acil, acil. acil demokrasi Acil demokrasi Acil demokrasi Acil demokrasi Senesiz ateistler yeşiller hor görülen cinsler nesli tükenen kaplı bağlar 84. madde beni ilgilendirmez varlığım varlığına haram olmuş ilkokulda sen eşkiler keskinlesin der argin profesör Fakat başım yine Saç yaptım, sopa yaptım, avere I içinde ya mein var Hazır jam Açık Radyo 94.9'da hem zemininde ben Rahuf Kösemen ve konuğum Mehmet Ali Çalışkan ile birliktesiniz. Teknik masamızda Ferlek Kabil var. Hem zemin devam ediyor. Ee, 1990 şey, 80 darbesini konu alan bir e, şarkı dinledik. Ulusuzluk Özleminden, Acil Demokrasi'ydi adı. Ee, şarkının da çağrışımlarından gidersek, bugün de darbe girişimine karşı sivil toplumun tepkilerine özellikle darbe ve demokrasi kavramlarının e, yan yana kullanılarak e, bu tepkilerde bunların yan yana kullanılmasına özel gözen göz, gösterildiğini görüyoruz. Darbe girişimine karşı alınan önlemlerin sivil demokrasiyi gözetmesinin önemine dair vurgular yani aslında sözünü ettiğim. bunları da sık rastlıyoruz. E, demin bir tahlil yaptın. Yani toplumun bir kesiminin darbe karşısında aktif tavır alıp e, sokakta pozisyon alırken... ...diğer kesiminin de destek... Darbeye destek vermediğini en azından sokakta olmasa da evinde olarak e, bunu genelleme olarak söylüyorum. Mutlaka hı hı. tabii ki evet. e, her iki kesiminde farklı tavırlar sergileyeni vardır. Bir kısmının içinden evde oturanlar öbürlerinin de dışarı çıkanlar olabilir ama bir blok tavır olarak söylüyorum. Görüntüdeki tavır olarak. E, bundan söz ettin ve aslında bir tür e, zımmi e, sessizliğin orada bir zımmi karşıtlık olduğunu, e, evet. onun yerine karşıtlık olduğunu e, söyledin. Ee, bu karşıtlığın görüntülerinden bir tanesi de işte şu anda evet biz darbeye karşıyız ama e, buna karşı al önlemler alınırken de sivil demokrasiyi tehdit etmeyin. De. E, onu da gözetin e, şeklinde gidiyor. Neden böyle? Yani tabii yani çok şey evet, bir soru şimdi, havada bir soru ama. Şimdi bizi muhtemelen bu darbeye getiren en önemli gerilim dediğim gibi Türkiye'nin bu kutuplaşma hali oldu. Çünkü kutuplaşan ve kutuplaşmasını bir tür e, Çatışmaya dönüştürmüş olan yani çatışma düzeyine taşımış olan toplumlar da darbenin daha toplumların darbeye de açık hale geldiklerini biraz onu, onu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu kutuplaşma darbeden bir gün öncesi de vardı. Darbe gecesi de vardı ve darbecilerin de tahminim o ki bu kutuplaşmaya yatırım yaptılar. Yani bu kutuplaşmadan bestleneceklerini umdular. Öyle görülüyor yani evet. liderinin mimarisine bakınca falan da öyle gözüküyor evet. zaten. E, fakat burada bir hesap hatası olduğu açık. Yani Türkiye toplumu bu kutuplaşma düzeyi bu düze buna buraya gelmiş olmasına rağmen bu darbeye geçit vermedi. Bu darbeye e, yurttaşların özellikle geçit vermemiş olmasının e, bütün hesapları ben alt üst ettiğini düşünüyorum. Yani sadece darbecilerin hesaplarını değil yani Türkiye'deki siyasete katılan bütün öznelerin hesaplarını yeniden önlerine koymak zorunda kaldıklarını ve herkesin Türkiye siyasetinin bütün öznelerinin bundan sonra Türkiye'yi yeniden düşünmek zorunda kaldıkları bir 16 Temmuz gününe uyandık aslında biz. Yani darbe başarısız olunca, darbe girişimi başarısız olunca karşımıza başka bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Şimdi bu Türkiye fotoğrafında artık bir dizi yeni ihtimal var. Yani şöyle okumanın bir kısmının Türkiye'deki... Bu meseleyi tartışanların bir kısmının meseleyi şöyle okuduklarını görüyorum ve bu kaygıyı da e, anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kutuplaşma sürüyor. E, kutuplaşma darbe meselesiyle birlikte aslında e, bir e, zımni mutabakat sağlamış olmasına rağmen kutuplaşan taraflar kutuplaşma sürüyor. Şimdi bu darbenin e, karşısına aktif bir şekilde daha fazla AK Parti seçmenlerinin çıktığını ki hakikat bu, öyle oldu hakikaten. E, çıkmış olmasının Türkiye'nin siyasal iktidarında şöyle bir e, imkanı açtığını düşünüyor bu, bu e, yorum yapanlar büyük olasılıkla. Madem benim seçmenlerim, beni destekleyen büyük kitleler darbeye karşı büyük bir direniş gösterdiler. Ben de siyasi hareket olarak bu direnişi gösterdim. Bu bana karşı yapılmış darbedir ve ben de ki, kitlemle beraber bu darbeyi durdurdum. Şimdi bu e, Türkiye'nin daha otoriter yanlaşması yani sivil siyasetin devam etmesi vesaire getiriyor ama daha da otoriter yanlaşmasını getirebilir diye bir kaygının açığa çıktığını e, düşünüyorum e, bazılarında. ve Dolayısıyla Türkiye'nin darbeyi atlattığını ama daha demokrasinin de derinleştirmesi gerektiği uyarıları yapılıyor. Yani sakın ola ki deniyor Türkiye'deki siya siyasilere ve iktidara bu darbeden kendinize daha otoriter bir siyaset üretme, daha otoriter bir Türkiye yönetimi ortaya koyma performansı çıkaracak meşrulaştırma yatırımlarını bu yapmayın. Bu darbenin sonuçlarını daha demokratikleşme doğrusunda Kullanabiliriz diyen bir uyarının olduğunu düşünüyorum. Bu yorumların oradan geldiğini düşünüyorum. Yorum farklılıkları. Nitekim darbeye karşı verilen tepkilerde de görüyoruz. Yani bazı tepkiler açıkça darbenin ortaya konmuş biçimine, askerin performansına, onunla işbirliği yapan diğer unsurların performansına yönelik karşı çıkış içerirken, bir kısım tepkinin de bunu içermekle beraber. Darbenin arkasından gelişen bazı toplumsal e, hareketlerin ya da daha sonra olağanüstü hali ilanının bunların Türkiye demokrasisi, e, ne derinleştirme değil de orayı otoriterleşme yoluna gidebileceğimize dair işaretler içerdiğini düşünenler var. Yani böyle bir ayrım yapmak mümkün. E, şimdi bu bir tür belirsizlik de üretiyor aynı zamanda. E, darbe girişiminin ardından, ardından toplumun e, hemen hemen her bir biriminde bir bekleyelim görelim ruh hali var. ...ekonomi, eğitim, spor... ...bunun gibi pek çok toplumsal... E, ...birim diyeyim ona birimde. E, tabii ki sivil toplum kurumlarında da... ...aynı ruh hali var. Popüler kültür... ...kodlarıyla söylersek şu anda sosyal ve... ...ekonomik hayatta Diego dur Allah'ını seversen... ...zaten ortalık karışık <gülüyor> gibi bir durum var. Bu ruh hali ne kadar sürecek? Daha doğrusu bu ruh haline rağmen... ...STK'ların e, biraz orada artık... ...sivil toplum örgütlerine de girelim... E, ...programın bu aşamasında... ...STK'ların kendi görevlerine... ...odaklanabilmesi nasıl mümkün olacak... Yani 15 Temmuz'dan evet. önce e, işte çocukların okullaşması için faaliyet yürüten bir STK şimdi aynı ha. faaliyeti nasıl yürütecek? Şimdi benim burada aslında e, bu e, hem darbenin e, akşamında gecesinde olup bitenlere baktığımda hem de sonra sivil toplum kuruluşlarının bu meseleye reaksiyon gösterme zamanlamalarına ve sonraki tutumlarına baktığımda e, bütün sivil toplum dünyasının kuruluşlarının dünyasının bizim de öğrenmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bekleyerek sonuç al alamıyoruz. Yani bir pozisyona sahip olmamız gerekiyor burada. Yani Türkiye'deki yurttaşlar bekleyerek direnmediler. Yani haberi duydukları anda hatta Cumhurbaşkanı onları sokağa çağırmadan evvel sokağa çıkmaya başladılar. Ve e, orada çok büyük bir direniş gösterdiler ve hakikaten darbenin durdurulması çok önemli bir rol oynadılar. Dolayısıyla bu tür durumlarda beklemenin ve pozisyonlar herkesin pozisyonu netleştikten sonra yatırım yapmanın çok değeri olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla şu anda aslında şimdi yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Şimdi darbe gecesinde ben sokağa bir kesimin daha fazla çıkması ve diğerlerinin sokakta onlara eşlik etmemesiyle birlikte önemli bir fırsatın kaçırıldığını düşünüyorum. O fırsat şuydu. Ertesi gün eğer darbe gecesinde daha büyük bir koalisyon, toplumsal koalisyon yani toplumsal çeşitliliği darbe gecesinde direnirken bir arada görseydik o fotoğrafı Türkiye'ye verebilseydi. Ertesi gün Türkiye'deki siyasal iktidarın iki seçeneği olmazdı. Yani otoriterleşebilirim, meşruiyet kanallarım var, demokratikleşebilirim, buradan onu da meşrulaştıracak araçlarım var gibi iki kanalı olmazdı. Demokratikleşme dışında bir seçenek kalmazdı. Daha da daha fazla demokratikleşme dışında bir seçenek kalmazdı. Fakat şimdi iki seçenek var. Şimdi ama orayı geçtik. Yani darbe girişi ben bu böyle bir fırsatın kaçırıldığını düşünüyorum. Fakat daha sonrası için bu yeni fırsatlar üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anda. Türkiye'de e, özellikle bu şey açısından baktığımızda, sivil toplum dünyası açısından baktığımızda e, ve de siyasetin de sivil toplumuna çok benzer bir fotoğraf verdiğini düşünerek söylüyorum. E, bir mutabakatın hani kurulmakta olduğu ama Türkiye'de toplumsal barışın nasıl sağlanacağına ve kutuplaşmanın önemli dinamiklerinden birini oluşturan Kürt meselesi karşısında Türkiye toplumunun ve siyasetinin nasıl tutum alacağına ilişkin bir e, şey görmüyoruz işaret görmüyoruz. Bu da Türkiye'nin kutuplaşmasının belli bir düzeyde seyretmeye devam edebileceği anlamına geliyor. Ve Türkiye'yi hala darbelere açık kılıyor bu durum esasında. Dolayısıyla STK'ların kendi görevlerine odaklanabilmesi için şartların olgunlaşmasını beklemeye değil, bilakis beklememeye ve Türkiye'de hem demokrasinin geliştirilmesine, derinleştirilmesinde hem de Kürt meselesinde toplumsal barışın sağlanmasına yönelik ...bu sivil toplum dünyasının adımlar atmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda hemen bizim Türkiye siyasetine yönelik bu beklentiyi ortaya koyma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, tam da burada bu dönemde sivil toplum kurumları dediğimizde aslında öne hızla TÜSİAD TOP gibi e, çeşitli ekonomik e, organizasyonlar e, çıktı... ...inanç temelli organizasyonlarda çıktı... ...işte Alevi Dernekleri ve başka inançlardan şeylerin... ...liderlerin demeçleri hemen ertesi gün ortadaydı. Bazı hak temelli örgütler işte Af Örgütü gibi, İnsan Hakları Derneği gibi... ...onlar çok hızlı bir şekilde kendilerini ifade ettiler. Ama sivil toplum geniş tabanını oluşturan... iri ufaklı organizasyonlar, yardım kurumları, dayanışma kurumları işte çeşitli iyileştirme kadın meselesi konusunda eğitim meselesi konusunda çeşitli iyileştirmeyi odağına almış kuruluşlar e, hatta hani biraz daha geniş tutarsak spor kulüpleri vesaire biraz Hı. geride kaldılar yani bu seni bekleyelim görelim diye e, tanımladığın pozisyonu aldılar e, buradan nasıl çıkılacak? Gerçi cevabını verdin biraz önce ama biraz daha derinleşelim aslında evet bunu biraz daha e, açabiliriz hakikaten şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani bu e, Şimdi bu sivil toplum dünyasının e, Türkiye'yi bu darbeye getiren süreç içerisinde de belli ölçüde araç sallaştırıldığını görüyoruz. Mesela so, yeni bu ilk e, olağanüstü hal e, kanun hükmünde kararnamesiyle birlikte Türkiye'de 1100 civarında dernek, 105 tane vakıf kapatıldı ve Türkiye toplumu ve sivil toplum dünyası buna tepki göstermedi. E, bunu çok anlıyorum çünkü aslında şunu gördük: bu darbeyi e, ...yapanlar, hazırlayanlar... ...bu cemaat dünyası... ...aslında sivil toplumu hayli araçsallaştırmış. Sadece sivil toplumda değil... ...eğitim dünyası, hastaneler, okullar... ...vesaire bunların yanında sivil toplum dünyasında... ...çok araçsallaştırmış görünüyor. Onun için aslında Türkiye... ...bu darbeyle birlikte çok önemli bir şeyle yüzleşmiş oldu. Yani toplumun bütün... E, ...dünyasını, bütün hayatına... E, ...toplumsal meşruiyet... ...gözetmeyen bir şekilde... E, ...yayılmış bir... E, şey var yani bir ağ var, bir network var ve bu networkten Türkiye toplumu şimdi arınmaya çalışıyor aslında. Ben bunun da o anlamda bu irili ufaklı diğer STK'lar yani o büyükleri filan bir kenara bırakırsak Türkiye'de yüz binin üzerinde sivil toplum kuruluşu var zira. Bu, bu irili ufaklı STK'ların aslında bir kendilerini gözden geçirme, ne tür işler yaptılar, işbirlikleri yaptılar, nasıl tutum aldılar, nerede aldılar, nerede almadılar gibi bir yüzleşmeye, hesaplaşmaya ve kendileriyle ilgili yeni kararlar almanın eşiğine geldiklerini düşünüyorum. Yani aslında şu anda sadece devlet kendisini cemaatten arındırma işi yapmıyor. Türkiye'de toplum ve sivil toplum dünyası da meşruiyeti, e, meşruiyeti sorunlu bir şeyin e, yayılma halinden, networkten kendini arındırma çabası içerisine girmiş gibi görünüyor. Bunun en önemli şeyini de Aleviler'de gördük. Cemaatin 13 tane Alevi kuruluşu kurduğunu ve aslında e, Alevilerin kurduğu değil de cemaatin kurduğu Alevi kuruluşları olduğunu ve bunların devlette pazarlığa oturduğunu Aleviler meselesinde müzakerelere <gülüyor> katıldığını e, filan gördük. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları da bir anlamda kendilerini e, gözden geçirme ve Türkiye demokrasisinin bu yeni derinleşme ve, ya da diyelim, e, yeniden kendini tanzim etme sürecine aktif katıldıkları bir dönemin açılmakta olduğunu düşünüyorum. Yani bu meseleyi aslında daha somut e, bir şekilde önümüzde görmemizi sağdı. Ben tercüme edeyim. Ee, şöyle e, algılıyorum bu söylediğini. Sivil toplum mesele odaklı, e, kendi meselesi odaklı e, çalışmak yerine e, başka gerekçelerle, siyasi gerekçelerle olabilir. Bur buradaki cemaatçi örgütlenmenin e, oradaki ayağı olmak gibi bir gerekçeyle olabilir. E, benzer gerekçelerle çalıştığı zaman aslında sivil toplum olmaktan çıkıyor. O zaman da işte söylediğim gibi kağıt üzerinde baktığınızda şu kadar vakıf, ...kapatılmış oluyor ama aslında insanlar da... ...sivil toplumda onun çok da vakıf olmadığını... ...onun bir Tabii, araç olduğunu bir, e, görüyor. Bir tek, bir tek şey buna eklemek isterim. Sadece sivil toplum değil... ...eğitim, sağlık, sivil toplum... Yani ...bunların hepsi... ...bambaşka bir gayrimeşru... E, ...devlet yönetme mekanizmasının... ...aparatı haline gelebiliyor. Onu gördük. Hı hı, evet. Ee, mikrofon başında bendeniz Rauf Kösemen vardı... zeminde Konuğum... Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteydik. Teknik masamızda da... ...Ferya Kavil vardı... E, bitiriyoruz. Haftaya yine sosyal fayda iletişimi üzerine düşünmek, tartışmak ve konuşmak için hem zemindeyiz. Hoşçakalın.